Dumansız ateşten yaratılan varlıklar, yani cinler. Cin kelimesinin kökünde zaten mana olarak bir kapalılık mevcuttur. Dolayısıyla cinler gözlerle görülemeyen latif yapılı varlıklardır. Bu husus, cinden ve şeytandan bahsedilen bir ayette aynen şöyle nakledilir. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz bir yerden sizleri görürler. Yani başka boyuttan, başka bir alemden. Bu yüzden cinler onları hiç beklemediğimiz bir anda, hiç beklemediğimiz bir tarzda aklınızın ucuna dahi gelmeyecek oyunlarla sizlere yollarını alabilir, sizlere ilginç işte siseler sunabilirler. Bazen onların bir bakışı batırır bizi. Bazen bir lokma, bir söz, bir işaret. Bir ile yıkılıp giden nice herkül gönlümler vardır. Onların o desiseleri içinde kaybolmuşlardır. Onun için insan daima ihtiyatlı olmalı, imani meselelerde tetikte olmalı, iman zafiyetine düşmemeli ki bu cinnilerin desiselerine de bir mefes açmasınlar. Zira unutmayın, şeytan tüm açıklarınızı Hazreti Adem'den bu yana tecrübe ede edebiliyor ve hangi açınızı yakalasa gerek şeytan gerek cinni taife. Sizin imanınıza o noktada talip olacaklardır. Ayrıca cinlerin temesüllerini yani nasıl bir misali olduğunu nasıl şekillendiğini anlatan birçok hadiste mevcuttur. Kimi zaman bir insana borazancılığını yaptırırken, kimi zaman çok tatlı dediğimiz bir hayvanın içinde görebilirsiniz. Nasıl aynaların özellikleri önüne geçene göre sürekli şekil değiştirir. Cinler de sizi aldatacağı konjüktüre göre istediği şekle ve kılığa girme keyfiyeti mevcuttur. Belki Ömer'e de bir cin musallat olmuş olabilir. soğuk, soğuk espri cini. Cinler de bizim gibi Allah'a inanmak, zekat vermek, oruç tutmak, namaz kılmak ve bunun gibi daha birçok hükümlülükleri mevcuttur. Çoğu zaman rüyalarda deşer insanı. O şuur altı muktesebatına girer. Korteksinde onun işine yarayacak hangi bilgiler varsa sırayla atar. Atar ki zihnini dağıtsın, ruhunu dağıtsın ve en sonunda imanını dağıtsın. Şöyle bir mesele düşünelim, mesela içki masasındaki insanları düşünün. Şimdi içki masasında insanların birden hohohoho ho ho ho şerefe diye mağara atıp 10 tanesinin aynı anda kadehleri birbirine tokuşturmasının kurban olayım nasıl bir manası olabilir, nasıl bir keyfi olabilir? İşte o anlarda onuncunun yanında 11. bir dost daha var. Şeytan, cin ve avaneleri. Her birinin korteksinde en büyük zaafına bakar. O zaaflarını aynı anda kodlar. Ortak server kurulmuş bir bilgisayara nasıl kodlama yazıldığında bütün hepsine dağılı? Aynen hepsinin şuuruna aynı anda kodları yazar 10 tane sosyal hayatta doğru düzgün insan birden saçma sapan o vur baba vur baba vur baba gibi hareketleri yapar. İşte şeytan onuna birden kodladığı zaaflarıyla on adamı birden böyle saçma bir hamleyle maskara edebilir evvela insan hücrelerin ve moleküllerin yoğunlaşmasından oluşmuştur. Cin ise bir ışın sisteminin enerjiye dönüşmesinden olmuştur. Bu yüzden zaman zaman madde cinni alemi dahi korkutur hale gelebilir. Yani sizin o çok korktuğunuz cinler ufak bir rivayete göre çatallı iğneden dahi korkabilir. Sebebi ise onların aleminde demir teknolojisinin olmayışıdır. Yani aslında bakarsan çok korkulacak gibi görülen cinni varlıklar Zaman zaman sizden çok korkan hale dahi gelebilirler. Şurası çok emniyetli. Cinler insanlara zaman zaman tabii ki zarar verebilir. Ama her istediği insan her istediği anda tabii ki de zarar veremez. Günahında bol olan, namazında az olan, ibadet ve Rabbini tanıma kısımlarında eksiği olan işte o adamları çok sever. Ehli keşvin Keşf'in görüşüne göre cinlerin insanlara musallat olması böyle zaaflarında oluşan açıklardan dolayı olmaktadır. Her açık onun yuva yapabileceği bir alanı oluşturur. Kimi zaman cünüplük olabilir, kimi zaman hayız hali olabilir, kimi zaman nifas halleri olabilir, zaman zaman abdestsizlik de olabilir. Çoğu zaman etrafımızda gördüğümüz ruh bozuklukları, şizofreni haller, ruhta meydana gelen envai çeşit hadise. Mutlaka böyle boşlukları cinni varlıklar tarafından doldurulmasıyla dahi oluşabilir. Unutma cin, ruha yapışan kene gibidir ibadetsizlik ve Allah tanımama hadiseleri bu kenelerin senler ruhunu emmesine bir açık kapıdır. Ruh bozuklukların her birinde eğer cin ve şeytanın parmağı varsa vardır Böyle bozukluklar gerçekten maddi ilaçla geçebileceğini mi düşünüyorsun Böyle bozukluğu, kapamanın yolu, iman zafiyeti, hastalığının tedavi edilmesidir. Birçoklarının bu cin meselelerinde en çok canını acıtan mesele Karabasan denilen hadise. Evet bu olayın aslı vardır ama çok tehlikeli bir tarafı da yoktur. Bazı cinlerin manyetik yönü daha ağır basar. Yani metafiziksel alemden fizik alemin etkileri biraz daha ağırdır. Ve böyle fizik alemine daha rahat ziyaret edebilen cinler, bünyesi hassas olan, heyecanlı tipler, sürekli rüya gören arkadaşlar, metafiziksel gelinimi yüksek olan tiplerle fazla haşirleştirip alakadar olmayı severler. Çünkü heyecanlı tipler cinin vesvese yapmasına çok müsait insanlardır. Hatta zaman zaman kalabalık bir ortamda manyetik bir alanın etkisi olduğundan dolayı sadece o cinlinin uğraştığı kişi bu olayı fark ederken diğerleri de acaba bizimki kafayı mı üşüttü de kimle konuşuyor diye düşünebilir. Cinlilerin musallat olması hadisesinde yapılabilecek bu azdan beş tavsiye vardır. 1- Abdest alıp 2 rekat namaz kılıp ve abdestli yatmak. İki, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 34 defa Allahu Ekber diyerek eğit yapalım. 3- 7 defa ayetel kürsüsü o ayetel kürsüleri etrafınızda altısını bir küp oluşturacak şekilde yukarı, aşağı, sağa, sola, öne ve arkaya üflemek 7.yi de içinde tutmak. 4- Fatiha ve Felahnaz Sûreleri bunlarla vazgeçilmezmiler dostluk kurmak. İşte en çok yanlış anlaşılardan bir tanesi. Cevşen duasını hem okumak hem üzerinde taşımak. Biz genelde üzerimizde taşıma kısmını yapıyoruz ama bir insan cevşenin faziletinden faydalanmak istiyorsa hem okumalı hem bununla beraber üzerinde taşımalı. Nas, Fatiha gibi ayet ve sureleri okuduğu zaman Peygamber aleyhisselamın önüne, arkasına, sağına, soluna hatta ellerini öfleyip onu vücuduna mes ettiği hadis kitaplarında mevcut olan hadisedir. E bunun sebebi de insanın nasıl maddi hastalıklara düçar olduğu zaman maddi destekler ve maddi tedbirler alırlar. Aynen öyle de bu da manevi bir hastalıktır. Tedbiri de mana cihetinden olmalıdır. Ayşe validemizin rivayet ettiği bir hadis aynen şöyle beyan eder. Hazreti Peygamber aleyhisselam yatağına girdiği zaman ellerini öfleyip felak ve nas surelerini okurdu. Okuduktan sonra bunu ellerine, yüzüne ve vücuduna mes eder ve üç defa yapardı. Kendi hasta olduğu zamanlarda da benim aynı şeyi kendisini yapmamı söylerdi. Tabii bu cinlilerin yani musallatı sadece bu kadar ince noktalarda da olmuyor yani. Bugün ruh hastalıklarının, psikolojik bozuklukların, hatta bipolar denen bir hadiseyi düşünün mesela. Bir insan sabah uyanıyor, her yer günlük gülistanlık. Arada sadece 2 dakika geçiyor. Bütün hayata küsmüş ve ölmeyi istiyor. Bir ananın öbür anını tutmadığı bu bipolar bozukluk ve toplumda birçok insanın çok tehlikeli haller aldığı şizofreninin envayi çeşidi. Bunların altını kazdığımızda da cinin çıkmayacağını kim söyleyebilir? de en çok görülen hadiselerden biri halüsinasyon olaylarıdır. Daha kendimin bundan birkaç hafta önce şahit olduğum 23-24 yaşında gencecik bir erkek kardeşim şizofreninin çok tehlikeli bir boyutuna giriyor ve annesi rica ediyor gelin, yetişin, yardım edin. Kendi gördüğü halüsinasyonlardan benim onu öldüreceğimi düşündüğünden dolayı evladım annesini öldürmeye çalışıyor. Altını kazıp baktığımızda gene haramlarla dolu gencecik bir yaşam. E bir de ruhda müsaitse, işte cinnin istediği gibi bu yaptırabileceği bir genç kardeşim daha. <gülüyor> Sinan onu şurada söyleyebilir misin sen? Bir gelir misin? Bir gelir misin abicim? Ne dedin az önce? Buyur bizi nasıl rezil edeceksin? <gülüyor> Ömer'in içine eticin kaçmış abi. <gülüyor> Oraya bile bakamıyorsun değil mi? Öyle utandım onu söylerken. <gülüyor> Make for the bad. Don mitokalleone. Saygıdan babam mitokalleone. Kedi lazım abi Kedi de vardı. Ömer tantuni yaptı. <gülüyor> Ömer'in evcil hayvanı kuzu. <gülüyor> Küçükken seviyor, büyünce şiş yapıyor. Kutlaştırmış abi. Hem tapıyor, acıkınca da yiyiyor. <gülüyor> ya hadi yani bari. Bana... Ya canlı yayın dönemindeyim. De Kardeş ne yapıyorum? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> İmara geldik. Sinan espri demiyor ha. Eler olsun. İmara bak be. <gülüyor> arada güzel espriler yapıyor. Arada konuşuyor ya. Allah eler olsun. Arada güzel sohbetler de yapıyor. Altı dakikası. Çok arada. Halüsinasyon şeklinde sürekli insanın zihnini meşgul eden bu cinler, az önceki vakayı bırak, sizin onunla evli olduğunuza dahi inandırabilir. Sinan'da cin bile yok. <gülüyor> Oradayız. Sinan geçen Kezban diye bir cin sana mesaj atmış. <gülüyor> Uyudurunuz. <gülüyor> Oradaysa bana dolaşsın diye. Özledim yazmış. Ne <gülüyor> yazdın? <gülüyor> Özledin mi? Sen dersi izledin mi? <gülüyor> Dabbe'ye gidelim mi? <gülüyor> yani bunların Müslümanı da var. İşte üstlerlerine bunların namaz mamaz da farz yani. Bunların Müslümanı falan da var ama işte kafir zındığı da çok tırşık yani. Çok problem. En çok bu falcılar, büyücüler. Onların şimdi metafiziksel gelirimi yüksek tipler ya bunlar. Cin ona öyle bir salçı oluyor ki bak olay şöyle oluyor. Biraz bunun şeyini şişiriyor, egosunu şişiriyor. Sen bilirsin sen edersin falan 3-5 tane vaka bahsediyor. Şimdi bak cin gaybı, geleceği bilemez. Ama geçmişte hadiseler latif yaratık ya. Mesela ben burada seninle konuşuyorum. Chat senin evine gider. Gitti mi? Bir tane kırık bir resim gördü. Yırtık bir tane mektup gördü, göz gördü. Geldi ondan sonra o medyum palavrası paçavrasına dedi, ya dedi bu kesin birinden ayrılmış dedi. O medium da o kahve falan bakıyor, ya, ona diyor ki o cinli haber getiriyor evinden görmüş abi. La zaten bildiğin olayı sana söylüyor. Ke sen bunu neyinle şaşırıyorsun? Aa, abi, <gülüyor> abim bilin diyor. Lan, sen biliyor, onu bilmesi <gülüyor> önemli Geliyor diyor ki, ya, bu seviyesine ayrılmış olabilir diyor. Aa, öyle mi diyor? Ondan sonra bir gidiyor, bir bakıyor evinde tantuni tabağı. Bir daha geliyor diyor, bu Mersin'lik kesin diyor. Sen Mersinli, lan Mersin, oradan bildin diyor. Anladın mı? Yani bu zaten var olan hadiseleri, yani zaman, mekan, boyutu daha farklı ya cinlinin. geleceği asla göremiyor. Gayb kapatılmış ama. Latif olduğundan bir anda evine gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. O musallat olduğu, kullandığı kişiye de diyor ki evinde meminde şu var diyor. O da kahve falı baktırırken diyor ki bunu çok duymuşsunuz. Abi bak ben namazlı abdestliyim. İnan böyle işlerleşim olmaz. Ama vallahi bir gün baktırdım doğruyu söyledi diyor. Ya bu çok basit bir şey. Allah'ın bir mahluku yani ciddi. Bir arkadaş da gittiniz. <gülüyor> ben, ben lokumu yedim, o kahveyi işte. <gülüyor> Dibekte daha güzel anlatıyorlarmış. <gülüyor> Ulan var ya, Lan 50 milyona kahve olur mu? Orada uyanması lazım adamın. Anladın mı? 50 milyona kahve. Ama bizim millet yemez bunu anladın mı ya? Bizler o jetonu buz yapıp telefon kulübesine atan modeliz. Bize 50 milyon cin var Biz çarparız o cini. <gülüyor> bu ispiritizma denilen bu cinlerin haber verme hadiseleri zaman zaman bize Avrupalılardan zaman zaman da şarlatanlardan yadigâr kalan bir o hadise. Yani doğrusu yanlışı birbirine girift olmuş bir olaydır bu. Transa girmiş medyumu konuşturan cinler yani o vaka, o hadise bunu şöyle yapar beynin konuşma merkezine belli frekanslarda enerji gönderir. Bu kişiyi ne yapar? Yani kişiyi kendisinin borazancısı gibi yapar. Yani arkadan onun istekleri konuşulur ama konuşan sizin yanınızdaki arkadaşınızdır. Az önce bahsettiğimiz gibi özellikle geçmiş meselelerinde boyutları farklı olabildiğinden çok isabetli şeyler söyleyebilirler. Ama bunların sizi şaşırtmaması lazım. Bir, zaten bildiği şeyi sana söylüyor. Niye şaşırıyorum birader? Bu da iki. Bu reenkarnasyon denen yani ruhların beden değiştirmesi sapık görüşünün altında da böyle habis ve sufli ruhlar mevcuttur. Yani kafir cinler. Onlar bunu şeytanın hile ve desiselleriyle yapıp birçok insanın temel inanç ve temel akideleri bozacak filmler çevirir. Çoğu insan bu aldanışın maalesef cinden olduğunu bilmez. Ancak ilimle amel edenler ve ilimle uğraşanlar müstesna. 20. asırda Hindistan'da Gulam Ahmed Kadiyani böylesi habis ruhların kurbanı olmuş bir kişidir. Hint yogizmine karşı fakirizm yolunda İslam adına mücadele etmek istemiştir bu kişi. Fakat zamanlı habis ruhların yani böyle kafir cinleri saldırısına uğrayıp maalesef oyuncağı haline gelmiştir işin sonunda. Habis ruhlar önce bu kişinin kendisinin müceddi olduğuna inandırıyorlar. E devamında ne olacak? Devamında Mehdi. Peki ya sonra? Tabii ki İsa Mesih olduğuna. Bak bunları da cinler yapıyor. Hani çıkıp hatırlıyor musunuz? Ben Mesih'in falan kim var altında? Ulan var ya. İşinin sonunda da haşa Allah hulul etti ve ben de göründü demeye başlar. Şurayı unutma güzel kardeşim, böyle habis ruhlar, habis olanlarla iletişim kurarlar. Cin dediğin Allah'ın bir mahluku, e sen Allah'ın razı olduğu bir kul olursan, bu meselede korkunacak hiçbir vaka kalmaz ki. Bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan, yapan gibidir.